Seven ve sevilen iki insanın acı dolu, hüzün dolu hikayesi bu. Tıpkı Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Yıldırım Akdun'u ilajda pekkan. Mustafa Kandıralı ile Saz Arkadaşları ve Tom ile Jelid'i. Hikayemiz 1880'li yılların kan, iktiraz... Entrika ve savaş kokan bir sonbahar mevsiminde geçmektedir. O yıllarda servet tanzimatçılar arasında belediyenin tanzim satışları yüzünden anlaşmazlık çıkmış. servet servetlerinin büyük bir kısmını tanzimatçılara hükmü bir tazminat olarak vermekle mükellef kurulmuşlardır. Zannedersem takribi o yıllarda çıkan takviri sükun yasasına göre güreş müsabakalarını misine beş veriyordu. Ancak tercümanı Ahval ve cerideyi i gazeteleri başları takvimi vermesini istemektedir. İşte, i̇şte o yıllarda Maliye Nazırı Kazım Paşa'nın faytoncusu olan babam çağın vebası olan veba hastalığına yakalanıp Darübeka'ya iltikal etmişti. Babamın ölümüne dayanamayan biricik anneciğim de ölünce koskoca dünyada yalnız başıma kalmıştım. Kimsem yoktu. Aradan yıllar geçti. Ben büyüyüp musiki muallimesi olmuştum. Ve çok zengin bir konakta musiki muallimesi olarak vazifeye başlamıştım. Hikayemizin girişi bu. Ve işte hikayemizin kahramanları. Nalan. Efendi kendi halinde bir konak kızıdır. Ne nazırlar, ne fenli mesuller, ne fenli sünnetçiler istemiş de gitmemiştir. Babası maliye nazır olup evleri boğaza nazır bir konaktır. Musiki ayranıdır Nalan. Özellikle Tamburi Aynalı Tahir Efendi ayranıdır Konağın her tarafını... Aynalı Tahir Efendi'nin posterleriyle süslemiştir. Telat, telat ben oluyorum ve ders vermek için gittiğim Nalan'a bir görüşte aşık oluyorum. Çift Haseki Paşa, batıcı, zengin ve devletle etkili bir paşadır. Nalan'ın üvey babasıdır ve de para babasıdır. Nalan'ın üvey annesi Tefrika ile evlidir. Fakat üvey babası olduğunu bilmemektedir. Çünkü üvey annesi de babasının üvey olduğunu bilmemektedir. Aslında hiç kimse bir şey bilmemektedir. Tefrika Hanım, fitneci, kibirli ve sonradan görme bir kadındır. Çünkü doğuştan kördür ve 20 yaşından sonra görmeye başlamıştır. Çok gaddardır. Bir keresinde karıncaya basmış da öldürmüştür. Permişte, Tefrika Hanım'ın üvey yalası. Kezban Hanım'ın da üvey kızıdır. Ümitsiz bir aşkla telatı sevmektedir. Taci Efendi, karşı konağın oğludur. Tefrika Hanım, Nalan'ı Taci Efendi'ye vermek istemektedir. Hüsrev, Taci'nin ev arkadaşı. Taci'nin hiç arkadaşı yoktur. Bir tane vardır, o da konağın yanındaki evdir. Taci'nin ev arkadaşı da bu ev olmaktadır. Behçet, konağın faytoncusu. Faytondaki taş külansısını köküne kadar açıp milleki uyuz etmeye bayılmaktadır. Fatih Tıngır, dizimizde bir alakası yok. Sadece ismi geçsin diye, şöhret olayım diye bize para vermiştir, o kadar. Bir sonbahar günü, telat ile nalem, bu ders dersi ayağına yine girgice varşofop hakkında buluşmuşlardır. Merhaba Talat. <gülüyor> Aleyküm selam Nalan. Namun Allah. Kulağınız Talat. Kulağınıza ne oldu? <gülüyor> Endişelenmeyiniz Nalan. Geçen gün bir konuda karar vermem gerekiyordu. Ben de içimdeki sese kulak verdim. Meraklanmayınız. Sonra alacağım. <gülüyor> oh. Korkuttunuz beni Telat. Rica edeceğim bir daha böyle şeyler yapmayınız. Özür dilerim. Sizi çok namus bir mahiyette müzeyif defalar ve mukayit olarak muhiti nikah elemek istemezdim Nelam. Neyse size bir müjdem var Telat. Oh. Hazır mısınız? Yoksa, yoksa tiryakensan paşa sigarayı mı bırak? Hayır. Paşa babam bana bir fayton hediye aldı. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel değil mi Telat? Evet. Atlar çok güzel kişniyor Ha Bir de biliyor musunuz Telat? Aa, bilmiyorum. On kilometre sabit hızla giderken sadece bir okla saman yakıyormuş. Ah, demeyiniz. Aman Allah'ım ne kadar güzel. Eç nevi yapınca yapıyor Nelan. Eee kaç beygir peki? Kör müsünüz Telat? İki beygir. <gülüyor> evet iki beygir.